Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiştir. Kıyamet günü Havzı Kevsere bir grup insan gelir. Ben onları ancak bana çokça salat getirdikleri için tanırım. Allahım, ﷻ ﯾَصَلِّ Allahım, efendimiz Muhammed'in ruhlar arasındaki ruhuna, cesedler arasındaki cesedine, kabirler arasındaki kabrine, onun aline, ashabına salat ve selam ile. Allahumma salli ala sayyidina Muhammedin kullama zekerehu zâkirun Allahum Efendimiz Muhammed'e onu zikredenlerin her zikredişinde salat ile Allahumma salli ala sayyidina Muhammedin kullama ghafala an zikrihi gâfilun Allahum Efendimiz Muhammed'i ya deyip hatırlamaktan gafil olanların sayısınca ona salat eyle. Allahumme salli ve selam ve barik ala seyidina Muhammedin en-nebiyil ummi ve azvajehi ummahatil mu'minin ve zurriyyatihi ve ahli beytihi salaten ve selam'en la ihsa adadehuma ve la yukta'a meddehuma. Allahum ummi nebi efendimiz Muhammed'e Müminlerin anneleri olan zevcelerine, zürriyetine, ehli beytine sonsuz salat ve selamla salat eyle, selam eyle, bereket ihsan eyle. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin adede maa ahata bihi ilmuke ve ahsahu kitabuke salatan, tekunu leke ridaen ve li hakkihi edaen ve a'tihi vesilete vel fazilete ve dercete rafi'ah. Allahumma Allahım ilminin kuşattığı ve Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği gerçekler sayısınca ancak senin razı olacağın ve kendisine layık olan salatla. Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi ona ihsan eyle. Allah'ım kendisine vaad ettiğin makamı Mahmud'a onu ulaştır. Layık olduğu şekilde onu mükafatlandır. Nebilerden, sıddıklardan, şehitlerden ve salihlerden olan bütün kardeşlerine de salat eyle. Allahumma salli ala Muhammedin ve Allah'ım efendimiz Muhammed'e salat eyle onu kıyamet günü sana en yakın makama yerleştir Allahumma salli ala Muhammed Allah'ım efendimiz Muhammed'e salat eyle Allahümme tenjeh bıtaj el-azb ve rıza ve karama. Allahümme ona izzet, rıza ve cömertlik tacını giydir. Allahümme âgit Seydina Muhammedin affol ma sâlek lenefsi ve âgit Seydina Muhammedin affol ma sâlek lehuh ahdum min xalqik. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, kendisi için senden istediği şeylerin en faziletlisini ona ihsan eyle. Allah'ım, herhangi bir kulunun, Efendimiz Muhammed için senden istediği şeylerin en faziletlisini de ona ihsan eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, Kıyamet gününe kadar senden istenilmiş olanların en faziletlisini kendisine ihsan eyle. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ve seyyidina Adem ve seyyidina Nuh. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, Adem, Nuh, İbrahim, Musa ve İsa'ya, bunlar arasındaki bütün nebilere, Resullere salat eyle. Allah'ın salat ve selamı, Onların hepsinin üzerine olsun. Allahumma ve seydetina ve min hatta Allah'ım efendimiz Adem babamıza, annemiz Havva'ya ...meleklerinin salatı kadar salat eyle. Allahım Efendimiz, Adem babamızı ve annemiz Havva'yı en yüce Firdevs cennetine koyup, üstün nimetlerde razı edinceye kadar onlara bol rahmet ve kereminden ihsan eyle. Allah'ım, ana babayı çocukları sayesinde mükafatlandırdığın şeylerin, en faziletlisiyle onları mükafatlandır. Allahumma, ﷺ ﷺ Efendimiz Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, arşı taşıyan melekler diğer meleklerle mukarrabun makamındaki meleklere bütün nebiler ve rasullere salat eyle. Allah'ın salat ve selamı onların hepsinin üzerine olsun. Allahummsallı ala seyidina Muhammedin adad ma alimta ve mil ama efendimiz Muhammed'e bildiklerin sayısınca bildiklerinin sonsuz ağırlığınca hatta kelimelerinin adedince salat Allahümme ala seyyidina Muhammedin salaten mevsuleten bilmezid. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e hiç eksilmeyen salatla salat eyle. ala seyyidina Muhammedin salaten la tenkata'u ebedel la tabid. Allahümme Efendimiz Muhammed'e sonsuzluğa kadar hiç kesilmeyen hatta zaman tükense bile bitip tükenmeyecek olan salatla salateyle. Allahumma ala Muhammedin alayhi ve sellem ala Muhammedin sellemte alayhi ve Allah'ım efendimiz Muhammed'e yaptığın salat ve selamla ona salat ve selam ile ayrıca onu layık olduğu şekilde mükafatlandır. Allahumme ala Muhammedin ve ve Allah'ım efendimiz Muhammed'e hem hoşnut olacağın hem de kendisini memnun edecek ama bizden de memnun olacağı salatla ona salat eyle layık olduğu şekilde onu mükafatlandır. عروس مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان عين المجود والسبب في كل موجود عين أعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك Allah'ım, nurlarının denizi, sırlarının madeni, tek ilah oluşunu kullarına açıklayan, hükümranlığının altında bulunan her şeyin nadidesi, tevhid makamının imamı, ...varlık alemine güzellik katan süsü, her türlü rahmetinin hazinesi, dininin yolu, tevhidinle lezzet alan, varlık özünün insanı, her var olanın varlık sebebi, yaratılmışların özünün özü, senin aydınlığının nuruna yakın olan Efendimiz Muhammed'e, yüce zatın var oldukça devam edecek, ancak sen yeterli gördüğünde bu salat son bulacak, hem seni hem de onu memnun edecek ama bizden de razı olmana vesile olacak olan salatla ona salateyle ey alemlerin Rabbi olan Allahım. Allahım, ﷺ Allahım, efendimiz Muhammed'e senin ilminde gizli olanlar sayısınca ve senin mülkün devam ettikçe devam edecek olan salatla salateyle. Allahummsolli ala seyidina Muhammed كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وعدد ما ذكرك به خلقك فيما مضى وعدد ما هم ذاكرونك به فيما بقي في كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من الساعات وشم ونفس وطرفة ولمحة من الأبد إلى الأبد Allah'ım yarattıklarının sayısınca bizzat senin rızan, arşının ağırlığı, kelimelerinin sayısı, yaratıklarının geçmişte seni zikrettikleri ve gelecek zamanda seni zikredecek olanların sayısınca her sene her ay, her cuma, her gün, her gece, her saat, her koku almada, her nefeste, gözün her açılıp kapanmasında, her canlının gözünü hareket ettirmesinde, sonsuzluğun sonsuzluğuna, dünya ve ahiretin de sonsuzluğuna kadar, hem bunların kat kat fazlasıyla, öncesi olmayacak ve sonu gelmeyecek bir şekilde... Efendimiz İbrahim'in aline salat ettiğin ve bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun aline de salat eyle bereket ihsan eyle şüphesiz sen edilmeye layık azamet ve şeref sahibisin Allahümme ala Muhammedin ala kadri Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ona olan muhabbetin kader salat eyle. Allahumma salli ala Muhammedin ala kadri inayetike Allah'ım efendimiz Muhammed'e olan lütuf ve ihsanın kader kendisine salat eyle. Allahumma salli ala Muhammedin hakka kadrihi ve miqdarihi. Allah'ım efendimiz Muhammed'e senin katındaki şanına layık ve kıymetine uygun olarak salatayla Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tujina biha min jami'il lehwa vel afat ve taqdi lana biha jami'al hajat ...ve tutahhiruna biha min jami'is seyyiat fe terfa'una biha a'la'd darajat ve tubellighuna biha aqsal rayat Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e öyle salat ile ki, o salatla bizi bütün afetlerden ve korkulardan kurtar. Bütün isteklerimizi yerine getir. Bütün günahlardan bizi temizle. Bizi en yüksek derecelere yükselt. Hem bu dünyada hem de ölümden sonra bizi bütün hayırlarda, en son hedefe ulaştır. Allahümme Muhammedin ve Allah'ım efendimiz Muhammed'e razı olacağın salatla ile, salat onun ashabından da tam anlamıyla razı ol. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بطي ومن سعد منهم ومن شقى صلاه تستغرق العده وتحيط بالحد صلاه لا غايه لها ولا انتهى ولا يقضى صلاه دائمه بدوامك وعلى اله arasında önde Varoluşu alemlere rahmet olan Efendimiz Muhammed'e, onun al ve ashabına, yarattıkların arasında şu ana dek ne kadar gelip geçen varsa, onlardan sait ve şaki olanların sayısınca, bütün sayıları içine alan, sınırları kuşatan, sonu olmayan, bitip tükenmeyen ve zatınla ebediyen devam eden salatla salateyle. Aynı şekilde tam manasıyla da selam eyle. Allahumma salli ala sayidina Muhammedin ellezî mal'a min ve aynuhu min Ve osbaha ferihan ayyadan ala ve ve ala Kalbini celal, gözünü cemal sıfatınla doldurduğun, böylece destek ve yardım ikram ederek sevindirdiğin Efendimiz Muhammed'e al ve ashabına salat ile Tam manasıyla da onlara selam ile, Hamd sadece Allah'a aittir. Allahumma Allah'ım efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e zeytin yaprakları ve bütün meyvelerin yaprakları sayısınca salat ile salli ve muhammedin kâne ve mâ ve Allah'ım Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e olmuş ve olacakların sayısınca gecenin kararttığı ve gündüzlerin aydınlattığı canlı cansız varlıklara dedince salat eyle Allah'ım Allah'ım Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e onun aline, zevcelerine, zürriyetine, ümmetinin nefesleri sayısınca salat eyle. اللهم ببركة الصلاة عليه جعلنا بالصلاة عليه من الفائزين وعلى حوضه من الواردين الشاربين وبسنته وطاعته من العاملين ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة يا رب العالمين Allah'ım Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yapılan salatın bereketi hatrına bizi dünya ve ahirette ona okuduğumuz salat sayesinde kurtulanlardan onun kevser havuzuna varıp içenlerden ona itaat edip Sünnetiyle amel edenlerden eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Onunla bizim aramıza kıyamet günü perde koyma. Bizi, ana babamızı ve bütün Müslümanları bağışla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allahumma ﷺ ve, ve barik ﷺ sýydýna Muhammedin, ﷺ Muhammedin, akr m xalq k ve sira j ifuk k ve afbol al akwan edilen kolaylıkla peygamber olarak gönderilmiş görevini hakkıyla yerine getiren nebi ve rasullerin en faziletisi, en yücesi yaratıklarının en üstünü nebiler rasuller melekler ve velilerle sana ulaşan ufukların kandili efendimiz Muhammed'e ve onun aline, ardı ardına devam eden nurları kainatı aydınlatan salatla salatle selam eyle Allahümme salli wa sallim wa barik ala seyyidina muhammadin wa ala al seyyidina muhammadin afzal memduh bi qawlik wa ashrafi da'ill ili'atisam bi hablik wa khatami anbiya'ik wa rusulik salata'n tubelighuna fi Ayetin lemet edilen en faziletli zat, şeriatın olan ipine sarılan davetçilerin en şereflisi, Nebi ve Rasullerin sonuncusu olan Efendimiz Muhammed'e, Onun aline, Dünya ve Ahirette bizi umumi fazlına ve razı olacağın keremine vuslatına eriştirecek olan salatla salat ve selam ile bereket hissane ile. Allahümme ﷺ sallim ve, ve bari'k ﷺ siddina Muhammedin, ﷺ aleyhisselam siddina Muhammedin, akrmi al-karama' ﷺ min ibadik ve aşr'fi al-munadin, ﷺ l-turqirashadik ve sırâj akutarik ve biladik, salatel la tefna ve la tbi'du, t-bellunad bha mazid Allahümme, kulların arasında keremli olanların en keremlesi. İrşad yollarına çağıranların en şereflisi, bütün yerlerin ve beldelerin kandili olan Efendimiz Muhammed'e, onun aline bitip tükenmeyen, daima artan ve bizleri de çeşit çeşit ikramlara ulaştıran salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammed, al wajib, abden, sermeden, yüce kendisine tazim ve hürmet etmek vacip olan efendimiz Muhammed'e ve onun âline ebediyen kesilmeyen, hatta sayılarla bile sayılamayan salatla salat ve selam ile bereket ihsan eyle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ala al seyyidina Muhammedin kema sallyte ala seyyidina İbrahime ve ala al seyyidina İbrahime fil alemine innaka hamidun majid. Allah'ım bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun aline salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun aline de salat ile Şüphesiz sen meth edilmeye layık azamet, ve şeref sahibisin Allah'ım kendisini hatırlayanların her yad edişinde ismini zikretmekten gafil olanların her gaflete düşmesinde Efendimiz Muhammed'e ve onun aline salat eyle اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمدا وآل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد, آل سيدنا محمدٍ كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun aline salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun aline de salat eyle, merhamet eyle, bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allahumma ﷻ ﯾَصَلِّ عَلَى سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ ve manen temiz ve temizlenmiş olan ümmi nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun aline salat ve selam ile. Allahumma salli ala man Allah'ım, kendisiyle peygamberliği sona erdirdiğin, Kevser havuzu ve şefaat etme hakkı vermekle kendisine yardım edip kuvvetlendirdiğin zata salat eyle. Allahumma salli ala ve ve hikmet peygamberi en parlak kandil en büyük ahlakla donatılmış miraç sahibi Son Peygamber Efendimiz Muhammed'e, Onun aline, ashabına ve sapa sağlam yolunda yürüyen tabilerine de salateyle. فأعظم اللهم به منهاج نجوم الإسلام ومصابيح الظلام المهتدى بهم في ظلمة ليل الشك الداج صلاة دائمة مستمرة ما تلاطمت في الأبحر الأمواج وطاف بالبيت العتيق من كل فج عميق الحجاج اللهم Karanlığı şiddetli ve korkulu gecelerde kendileriyle yol bulunan, aynı zamanda karanlığın kandilleri gibi olan İslam yıldızlarının yollarını Efendimizle azametli kıl. Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e, Ali ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine denizde dalgalar coştukça, uzak yollardan gelen hacılar, Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettikçe ardı arkası kesilmeyen salatla salatayla. eyle. Afzalussalat vel teslimi ala seyyidina Muhammedir <gülüyor> rasulihil kerimi ve safvetihi minel ibad ve şefii'il halaiq fil miyad sahibil <Sesan> makam <Sessizlik> il vel risâleti aam vel mahsûs Salavat-ı şerifelerin ve selamın en faziletlisi Allah'ın yüce Rasûlü kulları arasından seçilmiş olan ve ahirette yaratılmışların şefaatçisi Makam-ı Mahmud ve Havz-ı sahibi, risalet ve umumi tebliğin yükünü taşıyan en büyük ıslah konusu, din ve dünya işlerinde gayret gösterme şerefiyle şereflenen Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. <Gülüyor> allah Teala ona, aline, gece gündüzler boyu devam eden salatla salat eylesin. <gülüyor> Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden önce yaratılanların ve kendisinden sonra yaratılacak olanların efendisi ve en faziletlisidir. aleyhi اَفْوَلُ صَلَاتِ الْمُسَلِّينَ وأزكى سلام المسلمين، وأطيب ذكر الذاكرين، وأفضل صلوات الله وأحسن صلوات الله وأجل صلوات الله وأجمل صلوات الله وأكمل صلوات الله وأسبغ صلوات الله، وأتم صلوات الله، وأظهر صلوات الله وأعظم صلوات الله وأزكى صلوات الله وأطيب صلوات الله وأبرك صلوات الله وأزكى صلوات الله وأنما صلوات الله وأوفى صلوات الله وأسنى صلوات الله وأعلى صلوات الله وأكثر صلوات الله وأجمع صلوات الله وأعم صلوات الله وأدوم صلوات الله وبقى صلوات الله وأعز صلوات الله وأرفع صلوات الله وأعظم صلوات الله على أفضل خلق الله وأحسن خلق الله وأجل خلق الله وأكرم خلق الله وأجمل خلق الله وأكمل خلق الله وتم خلق الله وأعظم خلق الله عند الله رسول الله ونفج نبي الله وحبيب الله وصفي الله ونجي الله وخليل الله وولي الله وأمين الله وخيرت الله من خلق الله ونخبة الله من برية الله وصفة الله من أمياء الله وعروة الله وعصمه الله ونعمة الله ومفتاح رحمة الله المختار من رسل الله المنتخب من خلق الله الفائز بالمطلب في المرهب والمروب المخلص فيما وهب أكرم مبعوث أصفق قائل أنجح شافع أفضل مشفع الأمين فيما استودع الصادق فيما بلوا الصادع بأمر ربه المضطلع بما حمل أقرب رسل الله إلى الله وسيلة فأعظمهم غدا عند الله منزلة وفضيلة وأكرم أنبياء الله الكرام الصفة على الله وأحبهم إلى الله وأقربهم زلفاء لدى الله وأكرم الخلق على الله وأحظاهم وأرضاهم لدى الله وأعلى الناس قدرا وأعظمهم محلا وأكملهم محاسنا وفضلا وأفضل الأنبياء درجة وأكملهم شريعة وأشرف الأنبياء نصابا وأبينهم بيانا وخطابا وأفضلهم مولدا ومهاجرا وعترة وأصحابا وأكرم الناس أرومة وأشرفهم جرثومة وخيرهم نفسا وأطهرهم قلبا وأصبقهم قولا وأزكاهم فعلا وأثبتهم أصلا وأوفاهم عهدا وأمكنهم مجدا وأكرمهم طبعا وأحسنهم صنعا وأطيبهم فرعا وأكثرهم طاعة وسمعا وأعلاهم مقاما وأحلاهم كلاما وأزكاهم سلاما وأجلهم قدرا وأعظمهم فخرا وأسناهم فخرا وأرفعهم في الملأ على ذكرى وأوفاهم عهدا وأصدقهم وعدا وأكثرهم شكرا وعلاهم أمرا وأجملهم صبرا وأحسنهم خيرا وأقربهم يسرا وأبعدهم مكانا وأعظمهم شأنا وأثبتهم برهانا فَأَرْجَحِهِمْ مِيزَانًا فَأَوَّلِهِمْ اِيْمَانًا فَأَوْضَحِهِمْ Salavat okuyanların en faziletli salavatı, selam verenlerin verdiği selamın en iyisi, zikredenlerin en güzel zikri, Allah'ın salatlarının en faziletlisi, en güzeli, ...en mükemmeli, en bol olanı, en eksiksiz ve noksan olanı, en açık olanı, en gücü olanı, en temiz olanı, en pak olanı, en bereketlisi, en iyisi, en çok artıp çoğalanı, en yeterlisi, en parlak olanı, en ulvi olanı, en çok olanı, en toplu birikmiş olanı, en umumi olanı, en devamlısı, en kalıcısı, en aziz olanı, en üstün olanı, en ulusu, en faziletlisi, en güzeli, en değerlisi, en keremlisi, en mükemmeli, en tamam olanı, en azametli olanı, Allah'ın yarattıkları arasında en faziletlisi ve yarattıklarının biriciği olan, Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar Allah'ın yaratıklarının en faziletlisi, en güzeli, en iyisi, en cömerdi, en mükemmeli, en tamam olanı, Allah katında en değerlisi, Allah'ın Resulü, Nebisi, Habibi, Allah'ın seçip çıkarttığı ve Allah'a devamlı münacatta bulunan Resulü, Allah'ın has dostu. İsyandan uzak olan dostu, Allah'ın emirlerini güvenle yerine getiren emini, Allah'ın kulları arasından seçtiği, yarattıkları arasından özenle çıkardığı, nebileri arasından halis ve en seçkin olan kulu, Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar kulların kurtulabileceği Allah'ın en sağlam bağı, Allah'ın en masum kulu, Allah'ın kullarına nimeti, rahmet anahtarı, Resuller arasında seçilmiş olanı, Allah'ın kulları arasında en güzide olanı, istediği ve istemediği her hususta dileklerine ulaşanı, kendisine bağışlanan nimetlerde ihlas sahibi, en yüce peygamber, en doğru sözlü, şefaat ettiğini kurtaran, şefaat etme hakkı verilenlerin, en faziletlisi, kendisine bırakılan emanetlerde emin, tebliğ ettiği hususlarda doğru sözlü, Rabbinin emrini açıklayan, verilen en ağır vazifeyi yüklenen, Allah'a ulaşmakta rasullerin Allah'a en yakın olanı, kıyamet günü, makam ve fazilet itibariyle peygamberlerin en yücesi, nebiler arasında en kerem sahibi olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Yine bütün bu salatlar Allah katında en temiz, Allah'a peygamberlerin en sevimli olanı, derece itibariyle Allah katında peygamberlerin en yakın olanı, en çok ecir ve sevap alanı, kullarının en keremlisi, Allah katında peygamberlerin en çok rızaya nail olanı, derece ve makam itibariyle insanların en yücesi, mekan itibariyle onların en büyüğü, güzellik ve fazilet bakımından en ...insanların en mükemmeli, derece yönüyle nebilerin en faziletlisi, getirdiği kanunlar itibariyle peygamberlerin en mükemmeli, soy itibariyle nebilerin en şereflisi, konuşması ve kendisine hitap etmesi yönüyle peygamberler arasında tebliğini en iyi açıklayanı, doğum, hicret, soy ve ashab yönüyle peygamberlerin en faziletlisi, ...nesep itibariyle insanların en üstün olanı, kabile bakımından insanların en şerefli olanı, bütün insan ve peygamberlerin bizzat en hayırlı olanı, kalbi vesveselerden arındırılıp nur ve hikmetle doldurulmak suretiyle en temiz olanı, insanların ve peygamberlerin en doğru sözlüsü, ameli en temiz olanları olan... Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar asaret itibariyle insanların en sabit olanı, ahde vefa yönüyle peygamberlerin en ileri olanı, şeref itibariyle en oturaklısı, tabiatı en mükerrem olanı, yaratılışı en güzel, zürriyeti en temizleri, dinleyip itaat etme noktasında ilahi emirlere en çok itaat edeni, makamı en yüce olanı, ifade yönüyle peygamberlerin en tatlı konuşanı, selamı en bol vereni, değer itibarıyla onların en takdire layık olanı, üstün sıfatlarla insanların en çok övüleni, en güzel ahlaka sahip olmakla en çok beğenileni, mukarrabun makamındaki Allah'a en yakın olan melekler arasında, peygamber içinde en çok zikredileni, ahde vefada insanların en ileri de olanı vaat etmekte en sadakatli olanı, insanların en çok şükredeni, yaptığı iş yönüyle en, en güzel olanı, hayır itibariyle insanların en güzel olanı, kolaylığa en yakın olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Ve tüm bu salatlar, mekan itibariyle insanların ulaşamayacağı kadar en uzak olanı, şanı en yüce, delili en sağlam, kıyamet günü mizanda, İnsanlar arasında hayrı en ağır gelip de en tercih edileni iman yönüyle insanların ilki muhataplarına meramını anlatmakta konuştuğunu en açık dile getireni lisanı en fasih olanı ve delil ve hüccet bakımından hükmünü dinletmekte insanların en üstünü efendimiz Muhammed'in üzerine olsun.